tanımı vardır. Bizim kestiğimiz anlamdaki kurbanın e, haçla ilgili ihtimali var. Bir de herkese farz olma anlamında değerlendirme ihtimali var. Farklı ihtimal olduğu zaman buna en fazla ne diyebiliyoruz? Vacip değil. Vacip demesinin sebeplerinden birisi şu hadis-i şeriftir. Kim imkanı olur da men vecede saatin felem yudahi felâ yikrabennemusallâne kim imkanı var da kurbanı kesmezse bizim mescitlerimize yaklaşmasın. Mescitlerimize yaklaşmasın, ifadesin çok yüksek bir tepkidir. ve Bu yüksek tepki ancak vaciplerde gösterilir. Yoksa İmam-ı Azam da sünnet olduğunu söyleyecekti. Niye sünnettir? Çünkü Peygamberimizin uygulamasında bütün efendim dönemlerde kurban kesmiş. Hem geçmişlere hem ümmet Muhammed için kurban kesmiştir. Uygulamada sünnet olduğu açık. aşikara. Ancak Kur'an-ı Kerim'de hangi ayet buna, bunu gösteriyor dediğimiz zaman, bizim gösterdiğimiz inna atayna'daki har kelimesi, bunun için tek başına yeterli değil. Çünkü orada açık kapılar var. Yani soru, soruya verilmesi gereken cevaplar bağında. Ama hacca gidenlerin hediye denilen kurbanın kesilmesi ise o kesin. Ama oraya giden bir kişi evet. Sür-i Haç'ta, evet. Oraya giden kişinin burada kalan ailesi adına da kurban kesmesi gerekiyor mu, gerekmiyor mu konusunda da Şafii mezhebinde gerekir, bizim mezhebimizde gerekmez. Çünkü emir yerine gelmiştir. Sen Haç'tasın ve Haç'taki olan insanın bir kurban kesmesi hem buradaki insanlar için hem de ailesi için, hem de kendisi için oradaki yerini emrine getirmiş demektir. Bize göre bu ee, gerek hedi gerekse venhar ikisi bir manada değerlendirilmiştir. Ama diğer bazı mezheb imamlarına göre hedi haçtaki e, kurbandır. Ee, ondan sonra e, venhar ise genel bir ifadedir. Dolayısıyla e, zaten Kur'an-ı Kerim'de farz dendiği zaman alimlerin genellikle çoğunun ittifakı vardır. Ama farz denmediği zaman bilelim ki orada muhakkak birileri de sünnet demiştir bu farklı görüşlerden dolayı vacip mertebesinde kalmıştır. Vacip demek oradaki deliller zannidir. Yani bazı e, karşı Hocam, gelen görüşler e, var. Anladım. Ben şimdi bir şey soracağım. Ben şimdi e, bir Müslümanım elhamdülillah. E, haca gitmedim daha. E, Nasıl bu? Telefonunuz mu çalıyor? Telefonu çalıyorsa sonra, sonra devam edeyim. Evet. Telefonunuz mu çaldı diyorum ona bakıyorsunuz? Sonra yok yok bu bilgisayarda bin, bin onlar var ya 1000 seynler Onlarda böyle bir program var arası tamam. beni Ertele filan diyor ona cevap veriyorsunuz. Evet hocam. Tamam peki. Hocam şimdi ben e, elhamdülillah sıradan bir müslümanım. E, haca gidemedim daha. E, nasip olmalı diyelim. Şimdi e, ben bu kurban anladığım kadarıyla e, farz olarak değil ee, şöyle söyleyeyim, ee, ben mesela kesmek istiyorum diyeyim, ama maddi durumla bir alakası var mıdır? Belirli bir maddi, hani hac gibi bir durum söz konusu hani diyor ya hac da hani belirli bir e, şeyin olması gerek, olmazsa e, pek hani şey uygun olmuyor gibisinden, bu, bu maddiyatla bir alakası var mıdır? E, mesela niyetlensek bile borcum var mesela gibisinden, hani, evet. e, ne yapmam gerekiyor bu durum? burada normal fitre benzeri bir nisap var yani normal geçimini e, e, e, idare edebilecek şekilde gelirin olması durumunda yapabiliyorsun yani e, tabiri caizse bir e, geçi koyun, inek, sığır ne istiyorsa onlardan bir pay ya da bunlardan tek başına kesebilecek durumda paran varsa borcun varsa ya zaten farz değil, vacip değil Burada zekat gibi şartlar aranmıyor. Zekatta biraz daha zengin olma şartı var. Sadece alabilecek kadar imkanın var. Evin geçimini var. Ona buna muhtaç değilsin. Ve alabilecek kadar da imkanın varsa yeterli bir ölçüdür bu. Nisab derler buna. Teşekkür ederim. Evet. Ee, yukarıda bir soru varmış. Bazı hocalar namazda süreleri okurken süreleri takip etmek gerektiğini söylüyor veya sürekli sadece iki sure atlanarak okunur diyorlar. Yalnız müzemil süresinin son ayetinde o halde namazda kolayınıza gelen okuyun bu ayet ters değil mi diyor. Ha şimdi şöyle e evet şimdi masa şey şey geri kaldı dur bir dakika bir alayım şöyle. E Sürüleri takip etmek gerekmez ama takip edilirse e, şeye de zarar olmaz. Herhangi bir sev secdesi gerekmez. Hanefi mezhebinde takip edebilirsiniz. Ama dilinizle konuşmayacaksınız. Çünkü Kur'an okunduğu zaman susmak emrediliyor. Hanefi mezhebinde bu namaz içerisinde imam okursa cemaatinde susması anlamında değerlendirilmiş. Yer mezhepte ise e, Buyur. buyurun buyurun. Buyur. Şey diyecektim. Ben odaya pat diye girdim. Bir soru sordum. Size dediniz ya başka bir konu vardı. O konu nedir? Merak ettim. O konudan ben de bilgilenmek istiyorum. Konu neydi acaba en son konuştunuz? Ben de dinlemek istiyorum da. Tekrar şimdi mümkün olmaz da bu ben bunu Tamam tamam. Tamam hocam. Hiç şey yapmayın. Yok yok. Yok şey yapmayın. Hiç hiç mühim değil. Musa'da da var. Oradan sırada neyse ona devam edin. Hiç fark etmez. Benim şey. Önemli değil. Önemli. Sıra bakma bir kişi için yani şey bazı şey, şey yani, kaset gibi değil hiç yani. önemli yok yok ben şu yani, açıdan dedim hocam. hocam hani ben konuyu konuyu böldüm gibi oldu da hani siz unutmayın oradan devam edin diyecektim aslında da tasın diye evet. ifade edemem. Ah tamam. buyurun tamam. buyurun buyurun özür dilerim buyurun. tamam Allah razı olsun şimdi yukarıdaki konuya dönelim soruyu bir cevaplayalım demek ki namaz sürelerini e, imam okurken Cemaatin bize göre dinlemesi gerekiyor. Çünkü ayette e, Kur'an okunduğu zaman dinleyin diyor. Bu ayet-i kerime Hanefi mezhebin anlayışına göre e, namazın içerisinde birisi okuduğu zaman cemaatin de gerek dışarıdaki kişilerin gerekse efendim namazın içinde uyan kişilerin onu dinlemesi lazım. Hadis-i şerifte de imamın okuması cemaatin okuması demektir diyor. Dolayısıyla ekstra okumasına lüzum yok. Ama okursa ne olur? Sesli olmamak şartıyla, yani imamın sesine e, diğerlerini rahatsız etmeyecek şekilde evet, Arap Suresi 204'te ayet var. E, okumasını cevap Selamun veren imamlar var. Selamun Aleyküm. Aleykümselam, Aleykümselam. kalbim buyurun. Sözünüzü kestim. E, Estağfurullah. Ben sadece tek başına namaz kılındığı zaman, zamlı süreler okunduğu zaman süreleri takip etmek gerektiğini söyledi. Geçen gün dinliyordum da ama Müzembil Suresinin son ayetine baktığımızda orada o halde namazda kolayınıza gelenini okuyun diye bir ayeti kerime var. Şimdi evet. bir örnek vereyim. Diyelim Bakara süresinden okuyorsunuz. İşte Yasin'e geçtiniz. Anlatabildim mi? Veya işte Mülk süresini okuyorsunuz. Veya işte Doğan süresini okuyorsunuz. Veya İhlas süresine geçtiniz. Yani o aradaki boşluğu iki süre olma kaydını ortaya koyuyorlar. Veya işte Yasin'i okudunuz. E, işte 3-4 ayet okudunuz. E, o süreyi takip etmek zorundasınız. Onu söylüyor. Evet. Şimdi şöyle. E, öncelikle doğru anladım mı? Hem de ben anladığımı size sorayım. Tamam, Acaba böyle mi anladım? Şimdi mesela bir rekat içerisinde bir yerde atlama varsa orada bu geçerli. Yani aynı rekat içerisinde okurken ee, buna dikkat etmek lazım. Yani atlamamak. O zaman e, hemen rüküye gitmek lazım. İkincisi başka rekata geçtiğimiz zaman o zaman okuyacaklarımız arasında e, süreyi atlamakla ilgili bir değil de iki atlama şeklinde uygun görmüş bu kerahat meselesi. Anladım. Yani tekassür süresini okuduğumuz zaman e, asır süresine geçebiliriz veya işte Hümeze süresine veya işte e, veya ama iki tane atlamanız gerekiyor. Evet ama e, bu ayette de hani baktığım zaman benim kafamı karıştıran şu namazda insanların kolayına gelip hangi süreleri okuması insanlara bırakılmamış mıdır? Böyle bir düzen mi vardır? Mesela şu kerahat ya da mubah dediğimiz zaman bu e, farklı ifadedir. Efval-i mükellefinden ya da e, makast-ı diniden ifadelerden bahsediyoruz. Ş şöyle tekrar edeyim şimdi. E, bu mekruhtur dediğimiz zaman orada helallık da var demektir. Orada anlatılan yani istediğinizi okuyun ama orada bu ama ile devam eden bir ifade. Ama ama Doğrusu şudur. Şunu da yapabilirsiniz manasında. Kerih olan şeyler hep yapılabilir şeylerdir. Onun için Kur'an-ı Kerim'de oradaki Fakra-u e, Mati'ye Kur'an. Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyunuz. Genel helal yapsın üzerine e, detay ifade budur. Yani evet hepsini çeçebilirsiniz ama şunlara, şunlara dikkat edin. Şöyle yaparsanız kerih olur. Mekruh görülmüştür. Yani, ben, yani temel elalı bozmaz. Şunu yapıyordum. Ya yani Şimdi temel sabah namazında bozmaz. Yasin süresini okuduğum zaman e, Bülç süresini de okuyabiliyordum. E, o zaman burada çok büyük bir hata mı oluyor benim için? Yok yok yok. yok. Bu doğru. Böyle okuyabilirsin. Bir şey yok. Burada kastedilen bu değil. Yani orada süreleri takip etmek işte şunu söyledi. Dedi ki hani anlam bakımından mı bu şekilde anladım ben. Çünkü e, anlatışı öyleydi değişir diye bir söz etti. Ama öyle bir şey olmaz ki. Zaten süreler tamamlandı. Hayır Arap belki şunu demiştir kalbe. Yani mesela adam Kur'an-ı Kerim'de okurken dikkat ederseniz Arapçı lafzında ayınlar var. Evet. Ayın işareti yukarıdan. Ayın işareti geldiği zaman konu başlı demektir. Ayetler konu değişiyor demektir. Araplar buna dikkat diyor. Biz de dikkat etmiyoruz. etseki iyi olur. Yani o ayınlar geldiği zaman rüküye var diyorlar onlar. Burada da haklılar. Yani mubah olan veyahut güzel olan böyledir. Mesela okur okur hafızlar bilir bunu. Ayna gelince hemen rüküye gider. Çünkü konu değişiyor. Adam şimdi öyle yerden başlıyor ki o Türkçesini bilen Araplar dediler diyor bırakıyor. Geri kalan ne dedileri soru işareti bırakıyor. bir rekette söylüyor. Yani hani Türkçede normal geliyor burada bir şey konuşuyorsa mikrofon kesiliyor. Ondan sonra ya bu adam ne dedi ya, ne diyecekti ya, demişti diyordu falan ama ne dediğini e, kalır. Araplar için bu güncel bir anla, e, iletişim tarzıdır. Onlar bunu görmeyince tenkit etmedi. hakları var. Mümkün merzebe ayın işareti, küçük e, mucemi harflerden böyle kırmızı işaretle yazılmış ayın harfleri vardır. Oraya geldiği zaman, mesela bir örnek vereyim. Süreyi Bakara'nın Fezkuruni'den önceki geçen bir ayet vardır o ayeti kelimeyi okursan fezkuruni okumayacaksın hemen rükke varacağız fezkuruni okursan ondan sonraki ayetleri devam edebilirsin ha, bir konu ama ikisini bir rekat bir konu başlıyor, konu başlıyor. Evet. evet yarım kalıyor o zaman da evet mesela başka bir şey mim harfi mim harfi virgül manasındadır eğer orada durursanız ondan sonra başlarsanız tamamen farklı bir anlam taşır anlam da bozulur başka bir örnek mesela ee, i̇yi bir konağı sana. Hani örnek vereyim bakarız. Ya ilk ilk, ilk e, şeyini okuduğumuz zaman, <gülüyor> e, zaman Eliflemim Zalikel Kitabu'l-Arabi Bakihi Budellil Muttakin Sadakallahülazim. Bunu okuduğumuz zaman yani ilk e, Kuranın başındaki o sureyi okuduğumuz zaman, yani kısa olarak söylüyorum, e, bu bitmiş oluyor. Yani orada müminlerin sıfatları sıralanıyor zaten. Ee, bu bittikten sonra başka süreye geçebiliriz. Ee, tabii tabii. Benim anladığım tabii. bu. Ama işte, tamam. Ama geç, düşünelim şimdi e, şeye geçelim. E, i̇ya ke nabudu mesela. Ses tonu bile, verdiğin ses tonu bile cümleyi bozuyorsa e, burada bile anlam yitirebiliyor. Mesela İyya ke nabudu derken ke'yi kenabudu ile İyya'yı böyle ayırarak okursan, yanlış yerde ayırırsan mana bozuluyor. Mesela İyya kenabudu şeklinde okuduğun zaman mana bozuluyor. Onda o zaman manası sana ibadet eder gibi ey manası oluyor. hiç anlam olmuyor. İyya, eyya, ey demek. Ondan sonra kenabudu sana ibadet eder gibi falan gibi man K manası, ke manası orda zamirlikleri. bir konuşma oluyor o zaman ortada. He tamam işte o zaman namaz da Onun ee, Onu ilmahalına e, il baktığın zaman bunu anlatır. Demek ki e, bu şekilde bazı kurallar var. Detayda dikkat edilmesi gereken. E, bir de fıkıh itibariyle değerlendirilmesi gerekenler var. Bunlar da yine temelinde bunlar var. Mesela Kur'an-ı Kerim'de vücu ilmi var. E, farklı okumanın cevaz olduğu yerlerde bunu biliyorsan, kurallarını biliyorsan buna göre okuyabilirsin. Ama bilmiyorsan eğer geliş güzel kafana göre Kur'an okursan, küfre gidiyorsun. Bu kadar da tehlikeli. Allah razı olsun. Onun, Onun için. Ee, ben evet yazdığınızdan pek bazı bunu anlamamıştım ama şimdi seni anlatınca e, anladım. Tamam. Ben de anlamış oldum. Evet. Allah razı olsun. Evet. Evet hocam, ee, ya böyle konuşuyorsunuz ama benim çok umudum kırılıyor. Niye diyeceksiniz? Şimdi ben Hayır. de naçizane Hayır. namaz kılmaya çalışıyorum. Evet, ben de şimdi naçizane namaz kılmaya çalışıyorum. Siz bu kadar detay deyince ben şimdi korktum. Demek ki benim namazlarım hiç kabul olmuyor bu duruma göre. Şimdi ben kısaca bir kendi namazımı anlatayım size. Hocam. Bir dakika Aslında dur, bir, bir dakika. E, bu mükemmel bir dakika. Efendim? Ee, motivasyon bozulmasın. Bir şey söylüyorum. Bunlar bilinmesi için söylenmesi gerekenler. İkincisi kabul olmayla ilgisi olmayan sözler. Kabul başka bir şeydir. Kabul, Şimdi, kabul evet, kelimesi hocam. kullanma. Tamam. Yani tamam. namazım sahih oldu mu? Namaz sahih oldu mu? Yoksa kabul Hı? oldu mu demiyorum. Kabul Allah'ın hükümranlığına giriyor o e, hiç kimsenin sahi olmadı diye baktığı namazda isterse onun samimiyetine göre kabul eder. O onun hükümranlığına girer. Anladım. Biz ne için biliyoruz? Anladım hocam. Sihat. Yani normal, normal evet, normlara uymuş mu? Yani ne olması gerekenler itibariyle karşılaştırma yapıyoruz. Buyur. Evet. Aslında ben e, kalben arkadaşım e, bu konuyu Açarken benim aklıma geldi. Benim bir sorum daha vardı. Aynen bu konu üzerine. Şimdi ben şu şekilde namaz kılıyorum. Misal. Çok kısa anlatayım. Mesela ilk önce ilk rekatlık bir diyeyim. Bismillahirrahmanirrahim deyip Subhanekeden başlıyorum. Sonra evzu Besmele çekip Fatiha suresini okuyorum. Sonra da bir süre daha okuyorum. Ondan sonra hocam ikinci rekatta... Fatiha suresini tabi okurken Eûzü Besmele çekmiyorum. Bir kere sorun bu, orada şart mı? İkincisi e, mesela peşinden İhlas suresini okuyorum. Onda da Bismillahirrahmanirrahim demeden mi devam etsem problem olur mu? E, yani illa namazın başında mı Eûzü Besmele ile surelere Bismillahirrahmanirrahim demeyerek başlamak gerekiyor? Bunu merak ediyorum. Evet, şimdi Eûzü Besmele e, Fatiha'dan önce okunur bir defa ondan sonraki dönemde sadece Besmele'yle Fatiha okunur. Zamlı surelerde Besmele okunmaz. Ee, tamam. Ee, dolayısıyla bu. Ama diyelim ki Subhani Keden önce yani Euz'u çeksen e, ondan sonra Fatiha'ı Subhani okusan sonra Besmele'yi çeksen bu da olur. Namaza zarar vermez bu. Ama muhakkak yani Eûzü'yü besmele namazın içerisinde olması lazım. E, he, yani en başta Eûzü Besmele'yle başlayıp Fatiha'yı okuyoruz. Bir daha sadece Bismillah'la evet. başlayarak e, devam ediyoruz. Öyle Aynen. Aradaki okuduğumuz sürelerde besmele çekmiyoruz. Eğer bak, ki Besmele varsa, kal, kal. Süren içinde, o zaman çekiyoruz. Şimdi kalın kafam benim biraz anlamıyorum hocam da. E, şöyle. Tamam ben şeyi anladım. Fatiha'yı çok iyi anladım. Ee, peki namaz boyunca o surelerde sürekli besmele çekiyoruz değil mi? Öyle mi anladım ya? Doğru mu anladım veya Dört tekat bir namazda. Yok yok, yok yok. Başında onların başındaki besmele o surelerden değil. Dolayısıyla sadece Fatiha'nın başındaki besmele Fatiha suresinden. Onun için Fatiha okunup Yani bir, besmele çekiyoruz. Evet, onu anladım. Şimdi bir mesela ilk rakada başladım direkt Subhanekediyim başlayabiliyorum yani şeye gerek yok mu besmele çekmen gerek yok mu mesela ilk, ilk Besmele yok en uzun çekebilirsin en uzun çekebilirsin uzatmadan besmele çünkü Anladım. en uzun her zaman ama çekmeye lüzüm yok çünkü ondan sonra zaten çekiyorsun ee, Sübhaneke okuyorsun en uzun besmele okuyorsun sonra Fatiha'yı okuyorsun sonra. Ee, farzlarda birinci rekatta ikinci katta zamuşu öyle okuyorsunuz. Zamuş besmele çekmiyorsan, meğer ki bir süre tamam. okuyorsun o besmele o suren ya da ayetin içinde besmele varsa onu mecbur okuyorsun O ayet çünkü. Yosan surelerin önündeki besmele ayet değil. Anladım. Ama biz bunu bir neye göre okuyoruz? Hanefi mesebine göre. Evet. Tamam. İkinci rekatta da Evzü gerek yok. Sadece Bismillah deyip Fatiha'yı okuyorum. Anladım. Tamam. Teşekkür ediyorum. Sadece Fatiha okuyoruz Fazlarda. Hocam bir sor evet. soru daha sorabilirim. Ee, sorabilir miyim? Şimdi namazda bahsedilince aklıma geldi. Bir süreyi okurken e, onunki yanlış e, yarıya kadar geldiniz. Başka süreden okumaya başladınız. Bunun hükmü nedir? Evet. İşte e, bunun hükmü nedir? <gülüyor> Güzel bir soru. Yani eğer ki Ya yani şaşırdınız. E, arada, yarıya kadar geldi. E, sonra başka evet. bir Çünkü bazen ayetler birbirine benzerliği oluyor. Yani baktınız e, Veya işte e, Secdeye gittiniz ve ikinci rekada kalktınız O anda aklınıza geldi. Evet. Yani başka bir yere geçmeden de Devam etmiş olsaydınız ee, yine yeterliydi. Üç ayeti okuduğunuz zaman yeterli. Ama evet. madem devam ettiyseniz burada kıraata aykırılık yok. Ama ayet atlama var. Burada bir kerahatten bahsedebiliriz. Vacibin terki veya da tehiri söz konusu olup olmadığına ben de bakmam lazım bu konuya. Ama benim şu anki bildiğime göre ee, öncelikle bir e, mekruh iş yapmış oluyorsunuz. Aslında ee, burada kıraat e, yönünden sohbet de deyince şöyle atlama de yönünden bir kıraat var. E, özür dilerim. Sohbette şöyle denildi. E, ayeti dedi hani e, atlanıldığı zaman dedi işte şöyle bir örnek verildi orada. Tin süresini okurken asır süresine benziyor. E, orada e, dedi ki onun evet, dediği şeyleri... Oradan oraya atlama yaptı doğru. Buyur. Evet. Evet e, Şimdi... Evet, e, dedi ki bakmak lazım dedi. Orada hani anlam değişiyorsa dedi o zaman iş farklılaşıyor. Ama dedi anlam değişmiyorsa Tabii, dedi evet. e, böyle biz sıkıntı olmaz ya böyle bir söz etti. Aklıma geldi şimdi de. E, sürekli, ya ama dedi, e, mekruht, ki, en azından mekruhtur. Yani kıraatin olması gereken kıvamın dışında olması gereken kıraatin şartları yerine gelmediyse o zaman e, sev secdesi gerekiyor. Yani normal norm halinde hani kıraatin saatine uygun olmayan tarzda olduysa o zaman seyir secdesi gerekir. Bir mana bozulup da küfle gidecek kelimeler oraya girdiyse o zaman e, namaz da bozulur, abdesti bozulur ve tekrar başlayacak. Yani az önceki söylediğim gibi örnekteki olduğu gibi bazen bazı kelimeler oraya getirirsin ki mesela Allah'ın kafirlere söylediği sözü sende tam müminlere ait bir cümle içerisinde söylerse mana bozulur. Veda e, ayrıca da çok büyük günah olan anlamlar da çıkabilir. Onun için gerçekten <gülüyor> bayağı çetrefilli, zor bir durum. Birine ee, bir şudur lazım. demek zor. Sureleri okurken evet. hani, e, tek tek okumak lazım anlayarak e, okumak Aynı. Aynen. E, Ma mahalle bak en az Mahalle bakmak genelde... lazım. Genelde şöyle bir şey var bunu inkar etmemek lazım insanlar e, namaza başlayınca ha, namaz bitsin diye uğraşıyorlar ben öyle hissediyorum bilmiyorum. Hani böyle onun huşusunu yakalayıp maalesef, <gülüyor> hakikaten maalesef. onun e, e, hani namazda onlar ki namazlarında huşu içerisindedirler müminlerin sıfatlarından bir tanesidir bu. Hani e, elinin tersiyle dünyaya ittiğinde o huşu yakaladığı zaman insan o namazın güzelliğini yakalayabiliyor. Yoksa e, hemen yatıp kalk böyle bitsin işte namazımı kıldım olmuyor. Mübarekler. Aslında e, vakit olacak böyle bir ders haline yapalım. Başka bir zaman namazı işleyelim. O zaman da bu konulara yine devam ederiz. E, benim de vaktim bir de hocam, azaldı. Bu Şunu söyleyeyim gitmeden. E, şimdi ben çok dinlerim böyle bütün e, hani e, hoca tabir ettiğimiz insanları. E, ben benim şunu aklım ermiyor. Neden? Üç vakit namaz derler. Ben bunu çözemedim. Yani bir insan kalkıp e, Kur'an ayetlerinde işte e, tesbihi, zikri e, neden orada e, işte namaz geçmiyor, salat kelimesi geçmiyor, burada işte zikir etmek vardır deyip böyle neden e, bunu söylerler? Neden e, insanlara işte üç vakit vardır diye e, birkaç tane ayeti alıp getirip ortaya koyup da işte ucu açıktır istediğiniz kadar namaz kılabilirsiniz şimdi şöyle Medine öncesi de namaz kılınıyordu ve bunlar 3 vakit kılınıyordu eski peygamberlerde de yine namaz var onlarda iki vakit 3 vakit kılan namazlar var sonra ilk önce 2 vakit kılınıyordu 2 şey rekatta kılınıyordu ve bunlar daha sonra 4'e çıktı daha sonra 3 vakit iken 5 vakite çıktı Medine'den sonra beş vakit oldu. Dolayısıyla bazı gelenekler halk arasında e, yani üç vakitte mi yıkılamıyorsun şeklinde çok e, insanlara konuşurken halk arasında benimsenmiş bir tabirdir. İlmi tarafı yoktur. Ama ne, nereden kaynaklı derseniz işte buradan kaynaklı. Yani Şimdi Mekke hocam, döneminde hocam, peygamber ayeti kerimeye baktığımızda beş vakit ya ama burada işte tesbihi namaz olarak vurgulamıyorlar. Ama buna evet. baktığımız zaman ya alimler bir kısmı öyle söyleyeyim. Ee, beş vakit namaza delil olan ayettir bu. Ben öyle inanıyorum. Evet. evet. Ben öyle inanıyorum. Bir Şimdi, de Rum süresinin 17-18. ayeti vardır. Beş vakite delildir bu. Ama buradaki aynen. tesbihi Şimdi, onlar namaz namaz olarak vurgulamıyorlar. Zaten namaz da bir tesbihdir zikrediyorsunuz. Şimdi e, bunlar niye böyle ne, hangi ilimle çıkarılıyor? Ehl-i Sünnet niye beş vakit çıkarıyor da onlar çıkaramıyor gibi bu konuları ayrıca konuşmamız lazım. Ama ben şunu söyleyeyim. E, İctihadı e, bazı e, tefsir ve beyan şartları vardır. Beyan e, mübahası müşterekeleri vardır. Bu e, hususta bilgi sahibi olmayanlar iştihat çıkaramaz. Mesela ee, be, e, mesela istimal itibarıyla ortak değerler e, ve kavramlar var. E, Itibarı e, daruri, beyanı daruri. Ya da efendim bu e, kufu bih diye tabir var. Bunlar hepsi yani herhangi bir kelimede ilk anlaşılan mana, e, kullanımına göre değişen mana ya da e, e, bir konuya. E, endeksli verilen manalar var. Bir iki kullanım manalarının da kendi içerisinde farklı yorumları var. Mecaz yorumu var, kinayi yorum var, hakikat yorumu var. Efendim hukufu bih de yine kendi başında efendim, has, am, müşterek müevvel e, yorumları var. E, bunların bir üniversite, üniversite seviyesinde bir detay istiyor, isteyen meseledir. Bu konuda ehil olmayan insanlar Kur'an'dan bunu bulabilir çıkarabilir şeklinde bakarsanız çıkaramazsınız. Mesela e, mecazda müteşerlerde zaten namazların e, salat olarak geçen ayetler var zaten. Aynı. Sürerlerde. Yani, Aynen. Süre, yani e, onları bazen e, bir daror anlaşılan bir açıklıkta farziyetini göremiyoruz. Bir darura açıklı anlaşılan güneş doğmuş, e, ısı geliyor nereden geli? Baktık güneş doğmuş. Böyle aklın bir anda hiç detaya tahsile ihtiyaç olmadan kabulleneceği bir gerçek olarak baktığımızda beş vakiti bulamayız. Onun için de birileri kalkıp da böyle yalın kafayla, düz kafayla efendim herkesin anlayacağı şekilde bir cevap istediği zaman da onu anlatma zorluğumuz olacaktır, hep olmuştu. Onun için de bazı aleviler iki ya da üç vakit iddiasını devam ettirirler bazı şeyler de var ee, ama mesele bir bütüne Kur'an'a ve istihadi e, konulara baktığımızda hepsi bu şekildedir Kur'anı doğru anlamanın bir bazı kalite istiyor efendim Cem olayı iki şeyle e, iki şeyle akşam cem, e, Cem'i evet Cem'i taktik tahrif var Cem'i e, takdim, bizde caiz değildir. Cemil Tehir caizdir. Şafiilerde her ikisi caizdir. Yani iki vakti birleştirip önceden vakit gelmeden kılmak bizde caiz değildir. Vakit geçtikten sonra kılma cevazı vardır. Onun da her zaman değil. Birkaç yerde ya da bazı zaruret şartları şafiilerde. Halinde. Dört ya da beş tane şartı halinde, var. Zoriyet halinde, misal, özür dilerim. Ee, sözünüzü kestim. Ben gece vardiyasında çalıştığımda e, akşamla yasıyı beraber kılıyordum. Sadece onu yapıyordum ben. Çünkü e, şey olmuyordu. Benim için vakit olmuyordu. E, sordum ben bunu. Dedim böyle bir zaruretim var benim. Olmuyor dedim. Hani e, süre zamanı benim için dedim hani önemli olduğu için ama o vakitleri de denk getiremiyorum dedim. E, yassıyla e, akşamla yasıyı birleştirip önce akşamı kılıp sonradan yasıyı kılıyorum. Bu şekilde söyledim ben. E, olur dediler bana. İşte bu e, hangi şey, hoca, hangi mezhep ve sen hangi mezheptense hangi, ona göre uygulaman lazım. Ha, sen Hanefi mezhebi. sorduğun kişi de Hanefi ise arada evet. gezginci değilse e, doğru olanı sana söylemesi lazım. Doğru olan şudur. E, akşamla yatsıyı beraber kılma durumundaysan akşam kılmayacaksın. Yatsı geldiği zaman kılacaksın akşamı da yapacaksın. İkincisi burada da kılarken de eda diyeceksin. İkisini eda etme durumunda. Ya akşamı işte, da eğer e ki kılıyorsan, iş yerinde kılacaksın. Kılamıyorsan, gelince evde, efendim, yatsıyla birlikte eda, eda diye kılacaksın. E, çünkü Hanefi mezhebinde bir fetva var. İştihat var daha doğrusu. Sahibi tertip olanlar, yani beş vakit namazı arka arkaya terk etmeyen insanlar bu şekilde kılabilirler. Bunların hepsi fetvasının arka planı maksadı şudur bir vakit namaz bile bile veyahut da e, efendim geçerli zaruret olmadan terk edilirse 40 yıl cehennemde yanmak var. Bundan kurtulmak için e, efendim e, şey oluyor yani cem Tehir burada kabul ediliyor e, kim için? Bu da sahibi tertip için Sahibi tertip kimdir? Beş vakitten fazla arka arkaya namazı terk etmeyen insan. Allah'a şükür bu zamana ben kadar insan görmüyorum böyle yani sürekli olmadı, bir, olmadı. biri terk ediyorsa iki terk ediyorsa sonra geri kaza ediyor falan filan. Kaza namazını Bak, ne da Ne güzel diyor, sen sahibi ee, tertipsin ve sana bu müsaade var. Biz bittik ee, hocam diyor. <gülüyor> Yok. Kaza, kaza namazı da evet. e, ben okuduğum kadarıyla söyleyeyim. Benim Hani e, kaza namazı denilen bir şey olmadığını düşünüyorum ben. Bir insan namazdan sorumludur ölesiye kadar. Bundan kaçış kurtuluş yok mazeret uyduramaz. Anca deli olacak ölü olacak şuursuz olacak. Onun dışında kaçamaz. Hayatı namaza uygu, uyarlamak gerekiyor. Yani öncelik namaz olursa iş düzene biner. Ama öncelik dünya olursa namaz ikinci plana biner. O zaman evet. namazı önemsememiş oluruz. Tabii bu, bu bakış açısı yani bu bakış açısı namaza verilmesi gereken değer ve ehemmiyet hakkında doğrudur. Ama ola ki geçti. Ola ki kılamadı. Ki peygamberimizde de olmuştu. Sabah namazını geçirmişler. Ondan sonra kaza yapmışlar. Kaza yoktur demek yanlış olur. Ama bunu böyle diyeyim de efendim insanlar Efendim peşiyle kazaya bırakmak için niyetlenmesinler diye söyleriz. Burada e, ne vardı? Tergip ya da terhip vardır. Yani teşvik, korkutmak bu işi yapmasınlar. Çünkü kıldığı halde de, kaza yaptığı şey halde de, şey. de namazı kazaya bırakmadan dolayı ayrıca 40 yıl cehennemde yanmak var. Bunun için haklısın. Bu manada haklısın. Ama kazası yoktur demek kaza hiç yapılmaz. Ondan sonra ee, geçmiş öle ya böyle ama kaza yapma öyle yat kal geçti artık falan. o manada yanlar kaza yap kaza kitaplarda e, fıkıh kitaplarında vardır e, var olan da Anladın yani namazı evet. o manada yani doğru yani adam peşine hani mesela para borcu var peşineni ödememeyi de kafaya koy aynen Evet o zaman bir adam zaten ödemeyecek. niyetine almış. Onun için çoğu insanlar ödemiyor yani. Gerçekten de şimdi değil diyor. 40-50 yaşından sonra çektikten sonra otururum hepsini birden gaza ederim diyor. Ve doğru olduğunu da düşünüyor böyle. Burası yanlış. Evet. Yani Yaklaşım şey gibi... tarzınız o manada çok güzel. Tamam, evet razı onlara... olsun. Benim de, e, tamam. diyeceklerim bu kadardı. Böyle bir Bir de denk geldiğimizde e, Musa e, oradan bu... bırakıyorum konuşmak isterim. Ee, Mehdi ile ilgili, İsa aleyhisselamla ilgili kafamı çok kurcalayan bir konudur bu. Hakikaten ee, bilmiyorum, böyle açıklılıkla bu konuyu konuşmak isterim. Boş bir vakitte inşallah. Mehdi. Müsait olduğunuz bir günde. Denk geliş. İnşallah. Geldiğinde... Ben bir ara bazı odalarda bununla ilgili dersler yaptım. Ama Evet. Ee, çok özellikle yani ben kitap olan İmam-ı Şahra'nın Ebu Naim rivayetlerini derlediği kıyamet evet kıyamet alemetiyle ilgili bir kitap var İmam-ı orada rivayetler mevcut oradan e, konuya bakmakta fayda var internet ortamında çok sağlıksız ol, sağlıklı olmayan bilgiler de mevcut efendim buyur ben ee, Allah razı olsun. müsaade isteyeceğim ama bu mikandelini kaldırdı. Pardon. Özel ee. bir şeyse bırakayım bir şeye. Evet. E, e, e. Şey diyeceğim. Ne mutlu Allah selamlar. Allah e, o bittik şeyden dolayı yazdım. Hocam az önce dedi ki bir dekada dedi bilinçli olarak terk eden 40 yıl cehennemde kalacak dedi de. Ondan dolayı dedim. Biz dedim yanmışız ya bitmişiz dedim yani. Ondan dolayı dedim. <gülüyor> İnşallah öyledir. Hepimizin e, e, problemi var. E, hepimiz e, muhakkak hatalıyız. Cenab-ı Hak hatamızı affelesin. Ama yola devam. Yani e, koşucu ne yapar? Düşe kalka, engellere aşağı, aşağı hedefine gider. Allah razı olsun. Siz buyurun sohbette devam edin. Ben müsaade isteyeyim. E, az da işim var. İnşallah siz dinlerimine Selam.